1177 numaralı konu, Hazreti Ömer'in, namaz geçiyor, sözünü duyarak baygınlığından ayrılması, Misvır bin Mahrem'e şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer yaralandığı zaman yanına girdim, üstüne bir örtü örtmüşlerdi, nasıl oldu, diye sordum, gördüğün gibidir, dediler, onu namaz ile ayıltın, çünkü ona namazdan daha fazla korku veren bir şey yoktur, dedim, bunun üzerine halk, ey müminlerin emiri, kalk namaz vakti geçiyor, dediler. Hazreti Ömer, ya Allah diyerek kalktı ve, namaz kılmayanın İslam'da hakkı yoktur, dedi ve yarasından kanlar aktığı halde abdest alıp, namaza durdu.